Huneyn Savaşı Müslümanlar tarafından Mekke'nin fethinin gerçekleştiğini anlayan Hevazin kabilesi kendisine karşı savaşılacağından ve yurtlarından kovulacaklarından korktular. Müslümanlara karşı koyma hazırlığına giriştiler. Nadrili, Malik bin Af, Hevazin ve Sakif kabilelerini bir araya toplayarak Evtas Vadisi'nde konaklamak üzere yola düştüler. Mekke'nin fethinden 15 gün sonra haber Müslümanlara ulaşınca bu iki kabile karşılaşma güzel hazırlıklara girişmişlerdi. Ancak Malik, orduya Evtas Vadisi'nde ikamet etmeyerek Huneyn tepelerini geçip vadinin dar boğazında yerleşmelerini emretti. Orada orduyu tam bir savaş düzenine koyduktan sonra onlara Müslümanlar vadiye indikleri zaman yek vücut halinde hepiniz birden hücum edeceksiniz. Böylece onların safları dağılır. İslam ordusu birbirine karışır. Birbirini vurmaya başlarlar. Ve böylece çok şiddetli bir hezimete uğramış olurlar dedi. Malik hazırladığı bu planı tahakkuk ettirmek için Müslümanları beklemeye başladı. Müslümanların oraya gelişleri birkaç gün sürdü. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethine katılan 10 bin kişilik bir ordu ve Mekke'de Kureyşlilerden Müslüman olan 2 bin kişilik bir kuvvetin katılmasıyla toplam 12 bin kişilik kalabalık bir orduyla savaş için yola çıkmıştı. Akşam gün batarken Huneyn'e vardılar. Fecirden biraz öncesine kadar orada ikamet ettiler. Geceden geriye kalan bu kısımda İslam ordusu harekete geçti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırına binmiş olarak ordunun arkasına gidiyordu. Vadiye doğru iniyorlardı. Birdenbire düşmanın hücumuna maruz kaldıklarını anladılar. Malik bin Avf Müslümanlara yek vücut halinde saldırmaları için kesin emir vermişti. Müslümanlar sabahın kör karanlığında neye uğradıklarını bilemeden her taraftan üstlerine ok ve kılıç darbeleri inip kalkıyordu. Bu ani saldırı karşısında ne yapacaklarını şaşırıp dehşete düştüler. Büyük bir bozguna uğrayarak geri döndüler. Korku ve dehşet bütün orduyu sardı. Düşmanlarından gelen bu ani saldırı karşısında paniğe kapıldılar ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Ordunun arkasından gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bile unuttular. Savaş meydanında Resulullah ile Abbas'tan başka hiç kimse kalmamıştı. Ordu... ...hiçbir şeye bakmadan bozguna uğramış kaçıyordu. Ensar, muhacir ve ehli çok az bir cemaatin etrafını sardığı... ...Resul sallallahu aleyhi ve sellem yerinde ve şöyle sesleniyordu. Ey insanlar! Nereye? Fakat bozguna uğramış ordu peygamberin bu çağrısını işitmiyordu. Uğradıkları ölüm dehşeti ve şaşkınlık... ...Resul'ün çağrısına dönüp bakma fırsatı vermemişti. Hevazin ve Sakifliler Müslümanlar üzerine şiddetli hücumlarda bulunuyor... Nerede kavuşurlarsa kılıç ve oklarla saldırıyorlardı. Müslümanlar ise arkalarını dönüp kaçıyorlardı. Bu hengame ve şaşkınlık içerisinde Resulün çağrısını işitmemiş ve ona icabet de edememişlerdi. İşte bu ayırıcı anda o en güzel bir tavırla hareket etti. Bu an en sıkıntılı ve korkunç saatlerdi. Bütün ordu gerek ashabı gerekse yeni Müslüman olanlar hepsi kaçıyorlardı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ise onları geri dönmeye çağırıyor. Fakat onun sözünü işitmiyorlardı. Resulullah'ın uğradığı bu hezimetten istifade ederek yeni Müslüman olanlar bir takım çirkin sözler de söylüyorlardı. Kelde bin Hanbel dikkat edin sihir bugün bozuldu. Şeybe bin Osman bin Ebu Talha da Muhammed'in bugün intikamını almış bulunuyorum. Ebu Süfyan ise Müslümanların hezimeti denize kadar devam eder diyordu. Bu sözleri söyleyenler Mekke'de Müslüman olup Resulullah ile birlikte beraber savaşmak için İslam ordusuna katılan kimselerdi. Fakat yenilgi kalplerinde gizli olanı meydana çıkarmıştı. Niyetleri meydana çıkmış olanlara mukabil ihlaslı olan sahabeler de kaçıyorlardı. Bundan dolayı bu savaşı kazanmak hususunda herhangi bir ümit söz konusu değildi. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumu çok kritik idi. Bu an ve saat belki en sıkıntılı anlar idi. İşte bu sıkıntıla da Resulullah çarpışma meydanında kalmaya karar verdi. Savaş meydanına doğru ilerleyerek beyaz katını düşmana doğru sürdü. Beraberinde amcası Abbas ile amcası olan Haris bin Abdülmüttalipoğlu Ebu Süfyan bulunuyordu. Ebu Süfyan ileri gitmemesi için katırının dizgininden tutmuştu. Amcası Abbas ise gür sesiyle bütün insanları geri dönmeye çağırarak şöyle diyordu. Ey barındıran ve yardım eden ensar topluluğu! ''Ey Rıdvan ağacının altında Peygamber'e biat eden Mert Medine'liler! Buraya geliniz!'' Abbas bu çağrıya durmadan tekrarlıyordu. Ancak böylece vadenin her tarafından Abbas'ın sesine cevaplar gelmeye, hezimete uğramış Müslümanlar bu sesi işitip Allah Resulü'nü ve cihadı hatırlamaya başladılar. Müşriklerin galibiyeti ve şirkin zafera ulaşmasından dolayı uğradıkları hezimeti bir an düşündüler. Bu hezimetin din ve Müslümanlara getireceği felaketi anladılar. Hemen her taraftan Abbas'ın çağrısına cevap verdiler. Tekrar savaş meydanına dönerek bütün bir cesaret ve nadir bir kahramanlıkla savaşın en kızgın yerine daldılar. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanmaya başladılar. Her an sayıları artıyordu. Çarpışmaya girip düşmana vuruşmaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her an biraz daha rahatlıyordu. Kumdan bir avuç alıp yüzleri çirkinleşsin diyerek düşmanın yüzüne doğru savuruyordu. Müslümanlar Allah yolunda ölümü basit görerek savaş meydanına atıldılar. Savaş şiddetlenince Hevazin ve Sakif kabileleri yok olup gidecekten anladılar. Arkalarında mal ve kadınları Müslümanlara ganimet bırakarak kaçmaya başladılar. Arkalarını takip eden Müslümanlar büyük bir kısmını öldürdükleri gibi birçoğunu da esir ettiler. Geri kalanı ise Evtas Vadisi'ne kadar kovaladılar. Evtas'ta onların birçoğunu öldürdüler ve onları büyük bir yenilgiye uğrattılar. Kumandanları Malik bin Avf e kaçıp oraya sığındı. Bu savaşta da Allah Subhanahu ve teala müminlere büyük bir zafer nasip etti. Nitekim Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurdu. Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz sizi şaşırtmış idi. Fakat o çokluğunuz size hiçbir fayda vermedi. Bütün genişliğine rağmen yer size dar gelmişti. Sonra geri dönerek kaçmıştınız. Sor Allah, Resulüne ve Müminlere sükunet indirdi ve görmediğiniz askerlerle sizi destekledi. Böylece kafirleri cezalandırdı. Bu kafirlerin cezasıdır. Sor Allah, dilediklerinin tevbesini kabul etti. Allah gafur ve rahimdir. Müslümanlar bu savaşta çok büyük ganimetler elde ettiler. Yapılan sayıma göre o gün 22 bin deve, 40 bin koyun, 4 bin okka gümüş ve müşriklerden öldürülenler birçoktu. Esir edilen 6000 bin kişiydi. Bunlar eli bağlı olarak Cirane Vadisi'ne nakledildiler. Müslümanlardan öldürülenlerin sayısı her ne kadar belli değilse de onlar da çok idi. Silet kitaplarının yazdığına göre o gün Müslümanlardan iki kabile yok edilmişti. Resulullah bu öldürülenlerin üzerine namaz kıldı. Resulullah ganimet ve esirleri Cirane Vadisi'ne bırakıp Malik bin Avf'ın sığındığı Taif'i kuşatmaya başladı. Fakat Taif, Sakif kabilesinin oturduğu bir yer olup, Etrafı kale ile çevriliydi. Halkı kale savaşını iyi bilen, büyük servetlere sahip kimselerdi. Sakifliler iyi ok atıyorlardı. Müslümanlara ok atarak onlardan bir grubu öldürdüler. Bu kaleleri fethetmek Müslümanlara pek kolay olmayacaktı. Onun için Müslümanlar uzaktan kaleyi kuşattılar. Allah'ın vereceği zaferi beklemeye durdular. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mancınık savaşını gerçekleştirmek için beni Devs kabilesinden yardım istedi. Dört gün sonra yanlarında edevatlar olduğu halde geldiler. Müslümanlar Taif şehrini mancınıkla dövmeye başladılar. Oraya mancınıkla atılan gülleler gönderildi. Onlardan birini tam kalenin dibine düşürebildiler. Sonra yakmak için Taif şehrinin duvarlarına tırmandılar. Fakat farkına varmadıkları bir olayla karşılaştılar. Ateşte kızdırılmış ve kor haline getirmiş demir parçaları, mancınıkları yakmak üzere onların üzerine atılıyordu. Sakifliler demir parçalarını ateşte kızdırıp tam bir kor haline geldikten sonra mancınıkların üzerine atıyor ve onları yakıyordu. Bunun karşısında Müslümanlar kaçmaya mecbur kaldılar. Sakifliler kaçan Müslümanlara oklar atıp onlardan bir grubu öldürdüler. Böylece Müslümanların Tayfa girişleri geri püskürtüldü. Bu defa teslim olmalarını gerçekleştirmek için üzüm bağlarını yakıp yıktılar. Fakat bu da bir çare olmadı. Sakifliler yine teslim olmadılar. Haram aylar girmiş Zilkade ayı görünmüştü. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten Mekke'ye döndü. Esirlerin ve ganimetlerin bulunduğu Cırane vadisine indi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Malik bin Avfa, eğer Müslüman olarak geri gelirse mal ve ehliyle yüzde vereceğine dair verdiği söze binaen Malik Müslümanlığını kabul etti. Resulullah'ın kendisine vaat ettiği şeyleri aldı. Halk, ganimetten kendi paylarına düşecek şeylerin azalacağından endişeye düştü. Çünkü eğer her hevazinle bu şekilde gelirse onlara malları geri verileceğinden kendilerine bir şey kalmayacağı zannına kapıldılar. Onun için ganimetin bir an evvel aralarında taksim edilmesi, herkesin kendi payına düşeni alması hususunda ısrar ettiler. Bu konuda kendi aralarında fısıldaşmaya başladılar ve bu fısıltı Resulullah'a ulaşlaştı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir devenin yanında durdu ve boynundan bir tüy koparıp iki parmağı arasına alıp havaya kaldırdıktan sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Sizin ganimetinizden benim elime geçecek olan şu tüy gibi ancak beşte birdir. O da sizin olsun. Adaletle taksim edilmesi için herkesin aldığı ganimeti ortaya getirmelerini emretti. Sonra şöyle dedi. Bir iğne dahi olsa Hakkı olmayarak alan kimseye kıyamette o, rezillik ve ateş olsun. Sonra ganimet beşe taksim edildi. Beşte birini kendisine ayırdı. Geri kalanını da ashabına dağıttı. Kendisine aldığı beşte birini ise zamanla kendisine baş düşmanlık yapmış olan kimselere verdi. Ebu Sufyan, oğlu Muaviye, Haris bin Haris, Haris bin Hişam, Suheil bin Amr, Huvvetib bin Abdulluza, Hakim bin Hazzam, Ala bin Caniye, Uyeyne bin Hus, Akrab bin Habis, Malik bin Af, Safvan bin Umeyye ve diğer aşiretlerin ileri gelenlerine kalplerine İslam'a ısındırmak için kendi paylarından fazla olmak üzere yüzer deve daha verdi. Onların bütün ihtiyaçlarını yerine getirdi. O gün mal taksim edilirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sınırsız bir cömertlik ve müsamaha ile olgunluk, deneyimlilik ve siyaset içerisinde bulunuyordu. Fakat Resulullah'ın bu davranışı ensardan bazı Müslümanların kendi aralarında Vallahi Resulullah kavmine kavuştu demelerine sebep oldu. Resulullah'ın bu davranışı kendilerine tesir etmişti. Sa'd bin Ubade bu sözü Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü ona Ey Sa'd sen neredesin dedi. Sa'd ise ben kavmimden bir kimseyim dedi. Sa'd kavminin sözünü teyit edince Resulullah Kavmini bana topla dedi. Sa'd kendi kavmini topladı. Resulullah onlara şöyle dedi Sizden bana bazı sözler ulaştı Ey insanlar Ben size gelirken yolunuzu bilmiyordunuz Allah size hidayet etmedi mi? Fakir idiniz Sizi zengin kılmadı mı? Birbirinize düşman idiniz Allah kalplerinizi bir araya getirmedi mi? Bu sözler üzerine Ensar Evet Allah ve Resulünden minnet ve fazilet gelmiştir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Vallahi eğer isteseydiniz şöyle derdiniz. Sen bize gelirken herkes seni yalanlıyordu. Biz ise seni tasdik ettik. Güçsüz idin. Sana yardım ettik. Kovulmuş ve sürgün edilmiş idin. Biz seni barındırdık. Fakir idin. Sana yardım ettik. Ey ensar topluluğu! Herkes koyun ve deve ile evlerine giderlerken siz Allah Resulü ile birlikte evlerinize dönmeyi istemez misiniz?'' Muhammed'in nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki eğer hicret olmasaydı ben Ensardan biri olurdum. Eğer insanlar bir grup, Ensar da bir grup olsalar ben Ensar cemaatine katılırdım. Ey Allah'ım Ensara, Ensar'ın çocuklarına ve torunlarına merhamet et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sözünü bitirmemişti ki bütün Ensar topluluğu hüngür hüngür ağlamaya başladı. Akan gözyaşları sakallarını ıslattı. Biz bir kısmet olarak Allah Resulüne ve onun taksimine razıyız dediler. Sonra herkes kendi yerlerine döndü. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler Umre için ihrama girmek üzere ciran eden Mekke'ye doğru yola çıktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Umre'yi yaptıktan sonra Utab bin Useyd'i Mekke'ye vali tayin etti.